O'na kulluk edin. Hala düşünmüyor musunuz? Hepinizin dönüşü ancak O'nadır. Allah bunu bir gerçek olarak vaad etmiştir. Şüphesiz O, başlangıçta yaratmayı yapar, sonra iman edip salih ameller işleyenleri, adaletle mükâfatlandırmak için O'nu yaratmayı tekrar eder. Kâfirlere gelince, İnkar etmekte olduklarından dolayı onlar için kaynar sudan bir içki ve elem dolu bir azap vardır. O güneşi bir ışık kaynağı, ayı da geceleyin bir aydınlık kaynağı kılan, yılların sayısını ve hesabı bilmeniz için ona menziller takdir edendir. Allah bunları boş yere değil, ancak gerçek ile hikmeti gereğince yaratmıştır. O, ayetlerini bilen bir topluma ayrı ayrı açıklamaktadır. Şüphesiz, gece ve gündüzün ard arda değişmesinde, Allah'ın göklerde ve yeryüzünde yarattığı şeylerde, Allah'a karşı gelmekten sakınan bir toplum için pek çok deliller vardır. Şüphesiz, bize kavuşacağını ummayan ve dünya hayatına razı olup, Onunla yetinerek tatmin olan kimseler ile ayetlerimizden gafil olanlar var ya, işte onların kazanmakta oldukları günahlar yüzünden varacakları yer ateştir. Fakat iman edip salih ameller işleyenlere gelince, Rableri onları imanları sebebiyle hidayete erdirir. Nimetle dolu cennetlerde altlarından ırmaklar akar.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 Kur'an'ın inişinden önce kırk yıllık bir ömür yaşadım. Hiç düşünmüyor musunuz? Artık Allah'a karşı yalan uydurandan veya O'nun ayetlerini yalanlayanlardan daha zalim kimdir? Şüphe yok ki böyle suçlular asla kurtuluşa ermezler. Allah'ı bırakıp kendilerine ne zarar ne de fayda verebilecek şeylere tapıyorlar ve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 Azabın ertelenmesiyle ilgili olarak ezelde Rabbinden bir söz geçmiş olmasaydı ayrılığa düştükleri hususlarda aralarında derhal hüküm verilir, işleri bitirilirdi. O peygambere Rabbinden bir mucize indirilse ya diyorlar. De ki, gayb ancak Allah'ındır. Bekleyin, şüphesiz ben de sizinle birlikte bekleyenlerdenim.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 O azap gerçek midir diye senden haber soruyorlar de ki evet Rabbime andolsun ki o elbette gerçektir siz bu konuda Allah'ı aciz kılacak değilsiniz O gün zulmetmiş olan herkes eğer yeryüzündeki her şeye sahip olsa kendini kurtarmak için onu fidye verir Azabı gördüklerinde için için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 Bizi rahmetinle o kâfirler topluluğundan kurtar. Musa'ya ve kardeşine, kavminiz için Mısır'da sığınak olarak evler hazırlayın ve evlerinizi namaz kılınacak yerler yapın. Namazı dosdoğru kılın. Müminleri müjdele diye vahyettik. Musa şöyle dedi, Ey Rabbimiz! Gerçekten sen Firavun'a,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 Kendilerine bilgi gelinceye kadar ayrılığa düşmediler. Şüphesiz ki ayrılığa düşmüş oldukları şey hakkında Rabbin kıyamet günü aralarında hükmünü verecektir. Eğer sana indirdiğimiz şeyden şüphe içindeysen senden önce kitabı Tevrat'ı okuyanlara sor. Andolsun ki sana Rabbinden hak gelmiştir. O halde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 Ben sizden sorumlu değilim. Ey Muhammed! Sana vahyolunana uy ve Allah hükmünü verinceye kadar sabret. O hüküm verenlerin en hayırlısıdır.